Pizza Express Pars'ı dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam ver dostane geremi. Ez Açık Radyo, programı Fizan Express'i Ramiş Nevit. Milat Bülent Kılıç'tan. Doğru hesaplıyorsam bugün İran'daki ayaklanmalar 197. gününde. Bu da olayların 6,5 aydır son bulmadığı ve devrimin ateşinin sönmediği anlamına geliyor.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 Parklarda ama en çok da su ve lavabo olana olduğu için camilere yakın noktalarda kamplar kurdukları bir tatil dönemi. E, kuşkusuz azımsanmayacak ölçüde İranlı da ülke dışına çıkıyor bugünlerde. Özellikle de e, Türkiye gibi komşu ülkelere. Bana öyle geliyor ki e, İran'daki e, sokakların e, yeniden beklenen düzeyde e, hareketlenmesi için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 Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir İranlı Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğini bastı ve burada bir görevliyi katletti. Olayda daha çok insan ölmüş olabilirdi ama görevlilerden biri cesur çıktı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. İran olayı karısına kızgın bir meczubun gerçekleştirdiğini öne sürdü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 Azerbaycan'da radikal İslamcı teröristlerin üstlenmesine olanak sağladığını ya da onları e, buraya taşıdığını iddia edince geri otomatik bir tüfekle evinde saldırıya uğradı. E, i̇ki kurşun yarası aldı e, ama yaşıyor e, ve bildiğim kadarıyla Bakü konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. E, ve dosyaya da yayın yasağı getirdi.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 bu arada geçtiğimiz hafta içinde Suriye cephesi de karışıktı. İsrail ve Amerikan güçleri Suriye topraklarında İran güçlerine hedef aldılar. Aynı biçimde İran da Amerikan güçlerini hedef aldı ve bu saldırılardan birinde bir Amerikan askeri hayatını kaybetmiş oldu. İsrail ise tarihinin en büyük eylemleriyle sarsıldı.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 Din temelli İran anayasasının da öteki ülke anayasalarının da değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ve yapılacak yeni anayasaların Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, Ateistler gibi grupların haklarına saygı duyacak biçimde hazırlanması gerektiğini savunuyor. Bu arada idam cezasına da karşı çıkıyor.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 Yeni yıl tatiline girildi ve Şiraz'daki ünlü Bağ-ı İrem, yani İrem bahçesine, cennet bahçesine girmek isteyen yerli turistler bahçeye girişlerde kimi sorunlarla karşılaşıyor. Bazı kadınlar hijabları uygun olmadığı öne sürülerek içeri alınmıyor. Dolayısıyla böyle turistik bir mekana bile giremeyen insanlar da Mekke Camisi'ne başörtüsüz girince e, Muğlevi Abdülhamid'e duydukları saygı artıyor. E, programa bir zamanlar e, ilk kez Peris Hanım'ın seslendirdiği bir parçanın bir başka versiyonuyla başlamıştım. E, Şimdi ise onun kendisinin seslendirdiği bir parçayla devam ediyor olacağız. Parçanın adı e, Ben Peris Hanım'ın sesini çok güzel Buluyorum. Onu çok yetenekli buluyorum ee, ama bir yandan da onun e, özgürce söyleyeceği günleri göremeden yaşlanıp gitmiş olmasına da üzülüyorum. Ee, Perisa Hanım parçayı e, son derece yetenekli müzisyenlerden oluşan Dastan Müzik grubuyla icra etmişti. İran medyası bir yandan da İranlıların Türkiye'deki konut alımlarını konuşuyor.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 Hazırlanmak ya da kayıt yaptırmak üzere İran'dan Türkiye'ye ayak basmış oluyor. E, bu çocukların varlığı da aileleri için bir köprü oluşturuyor. Bestesi Eminullah Reşidiye ve Abdülkasım Halet'e ait olan Berbad Ref'te adlı parçayı Eminullah Reşidi'nin sesinden dinleyerek devam ediyoruz. Tam karşı binamızda İranlıların oturduğu birden fazla daire olduğunu bu İran'da genç arkadaşların düzenlediği partiler aracılığıyla öğrenmiştim. Geçtiğimiz hafta bir gece e, uzun noruz tatilini fırsat bilen bu arkadaşlar e, güçlü kolonları neredeyse pencerelere dayayıp ürpertici niteliksizlikte bir müzik yayını yapmaya başladılar.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 Çevremizdeki gençlere baktığımda ise bunların birçoğunun bırakın Münir Nurettin Selçukları, Kazancı Bedihleri, Hacı Taşanları, Fikret Kızılokları, Bülent Ortaçgilleri bile tanımadıklarını görüyorum ve gerçekten çok şaşırıyorum ve üzülüyorum. Bu dediklerimin İranlı gençler hatta orta yaşlılar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani burada çaldığım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 Programın sonuna yaklaşıyoruz. Ben de söylemeden geçmek istemiyorum. Programı dinleyen bir grup dostumuz bana yazma nezaketi gösterdi. Saydan çok etkilendim ve çok mutlu oldum. Son derece nitelikli bir insan grubunca dinleniyoruz, dinleniyorum ve bunu bilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bunun böyle olması büyük bir ayrıcalık.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 Son verin bütün bu zulümlere ve sıkıntılara, diyor şarkı. Ta Berna Meydiger, Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.